28. Cüz Mücadele Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Allah, kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayette bulunan kadının sözünü işitmiştir. Allah sizin sürdürdüğünüz konuşmayı zaten işitmekteydi. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. İçinizden kadınlarına zihar yapanlar bilsinler ki, o kadınlar onların anaları değildir. Onların anaları ancak kendilerini doğuran kadınlardır. Şüphesiz onlar, Zihar yaparlarken, hoş karşılanmayan ve yalan bir söz söylüyorlar. Şüphesiz Allah çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır. Kadınlarından zihar yaparak ayrılıp, sonra da söylediklerinden dönecek olanlar, eşleriyle birbirlerine dokunmadan önce, bir köle azat etmelidirler. İşte bu hüküm ile size öğüt veriliyor. Allah yaptıklarınızdan,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 Allah'a ve Resulüne düşmanlık edenler, kendilerinden öncekilerin alçaltıldığı gibi alçaltılacaklardır. Oysa biz apaçık ayetler indirdik. Kafirler için alçaltıcı bir azap vardır. Allah'ın onları hep birden diriltip, yaptıklarını kendilerine haber vereceği günü hatırla. Allah onları sayıp zapt etmiş, onlarsa bunları unutmuşlardır. Allah'ın,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 Onlara yeter. Oraya girecekler. Ne kötü varış yeridir orası. Ey iman edenler! Siz baş başa, gizlice konuştuğunuz zaman günah, düşmanlık ve peygambere isyanı konuşmayın. İyilik ve takvayı konuşun ve huzuruna toplanacağınız Allah'a karşı gelmekten sakın. O kötü fısıltılar iman edenleri üzmek için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 çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Baş başa konuşmanızdan önce sadakalar vermekten çekindiniz mi? Bunu yapmadığınıza ve Allah da sizi affettiğine göre artık namazı kılın, zekatı verin, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Allah bütün yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Allah'ın kendilerine gazap ettiği bir topluluğu Dost edinenleri görmez misin? Onlar ne sizdendirler ne de onlardan. Onlar bile bile yalan yere yemin ederler. Allah onlara çetin bir azap hazırlamıştır. Gerçekten onların yaptıkları şey ne kötüdür. Onlar yeminlerini kalkan yapıp insanları Allah'ın dininden alıkoydular. Bunun için onlara alçaltıcı bir azap vardır. Onların malları da, evlatları da Allah'a karşı kendilerine bir yarar sağlamayacaktır. Onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Allah'ın onları hep birden dirilteceği, onların da kendilerini kurtaracak bir iş üzerinde olduklarını sanarak size yemin ettikleri gibi Allah'a da yemin edecekleri günü düşün. İyi bilin ki onlar yalancıların ta kendileridir şeytan onları hakimiyeti altına alıp kendilerine Allah'ı anmayı unutturmuştur işte onlar şeytanın tarafında olanlardır iyi bilin ki şeytanın tarafında olanlar ziyana uğrayanların ta kendileridir Allah'a ve peygamberine düşman olanlar var ya işte onlar en aşağı kimselerin arasındadırlar Allah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 Öyle ki evlerini hem kendi elleriyle hem de müminlerin elleriyle yıkıyorlardı. Ey basiret sahipleri! ibret alın. Eğer Allah onlar hakkında sürülmeye hükmetmemiş olsaydı, muhakkak kendilerine dünyada azap edecekti. Ahirette ise onlar için cehennem azabı vardır. Bu,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 o inkar eden kardeşlerine yemin ederiz ki, siz Medine'den çıkarılırsanız, muhakkak biz de sizinle beraber çıkarız. Sizin hakkınızda asla kimseye boyun eğmeyiz. Eğer size karşı savaşılırsa, size mutlaka yardım ederiz diyerek, münafıklık yapanlara bakmaz mısın? Halbuki Allah, onların kesinlikle yalancı olduklarına şahitlik eder. Andolsun, eğer kardeşleri Medine'den çıkarılırsa onlarla beraber çıkmazlar. Kendilerine karşı savaşılırsa onlara yardım etmezler. Yardım edecek olsalar bile andolsun mutlaka arkalarını dönüp kaçarlar. Sonra kendilerine de yardım edilmez. Onların kalplerinde size karşı duydukları korku Allah'a karşı duydukları korkudan daha baskındır. Bu onların anlamaz bir toplum olmaları sebebiyledir. Onlar müstahkem kaleler içinde veya duvarlar arkasında olmadan sizinle toplu halde savaşmazlar. Kendi aralarındaki çekişmeleri şiddetlidir. Sen onları toplu sanırsın halbuki kalpleri darma dağınıktır. Bu onların akılları ermez bir topluluk olmalarındandır. Onların durumu kendilerinden az öncekilerin Mekkeli müşriklerin durumu gibidir. Onlar Bedir'de yaptıklarının cezasını tatmışlardır. Onlara ahirette elem dolu bir azap vardır. Münafıkların durumu ise tıpkı şeytanın durumu gibidir. Çünkü şeytan insana inkar et der. İnsan inkar edince de şüphesiz ben senden uzağım. Çünkü ben Alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım der. Nihayet ikisinin de azdıranın da azanın da akıbeti ebediyen ateşte kalmaları olmuştur. İşte zalimlerin cezası budur. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah'ın Yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Allah'ı unutan ve bu yüzden Allah'ın da kendilerine kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. İşte onlar fasık kimselerin ta kendileridir. Cehennemliklerle cennetlikler bir olmaz. Cennetlikler kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Eğer biz bu Kur'an'ı bir daha indirseydik elbette sen onu Allah korkusundan başını eğerek parça parça olmuş görürdün. İşte misaller. Biz onları insanlara düşünsünler diye veriyoruz. O kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. Gaybı da görünen alemi de bilendir. O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 Mümtehire Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ey iman edenler! Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanları dost edinmeyin. Siz onlara sevgi gösteriyorsunuz. Halbuki onlar size gelen hakkı inkar ettiler. Rabbiniz olan Allah'a İnandınız diye Resulü ve sizi yurdunuzdan çıkarıyorlar. Eğer rızamı kazanmak üzere benim yolumda cihat etmek için çıktıysanız böyle yapmayın. Onlara gizlice sevgi besliyorsunuz. Oysa ben sizin gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilirim. Sizden kim bunu yaparsa mutlaka doğru yoldan sapmıştır. Şayet onlar sizi ele geçirirlerse size düşman olurlar. Size ellerini ve dillerini kötülükle uzatırlar ve inkar etmenizi arzu ederler. Yakınlarınız ve çocuklarınız size asla fayda vermeyecektir. Kıyamet günü Allah aranızı ayıracaktır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. İbrahim de ve onunla birlikte bulunanlar da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 Allah'tan sana gelecek herhangi bir şeyi önlemeye gücüm yetmez sözü başka. Onlar şöyle dediler. Ey Rabbimiz ancak sana dayandık. İştenlikle yalnız sana yöneldik. Dönüşte ancak sanadır. Ey Rabbimiz bizi inkar edenlerin zulmüne uğratma. Bizi bağışla. Ey Rabbimiz şüphesiz sen Mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin. Andolsun onlarda İbrahim ve beraberindekiler de sizin için Allah'ı ve ahiret gününü arzu edenler için güzel bir örnek vardır. Kim yüz çevirirse bilsin ki Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övülmeye layıktır. Ola ki Allah sizinle, İçlerinden düşman olduğunuz kimseler arasında bir sevgi ve yakınlık koyar. Allah hakkıyla gücü yetendir. Allah çok bağışlayandır, çok merhametlidir. Allah sizi din konusunda sizinle savaşmamış, sizi yurtlarınızdan da çıkarmamış kimselere iyilik etmekten, onlara adil davranmaktan men etmez. Şüphesiz Allah adil davrananları sever. Allah sizi ancak sizinle din konusunda savaşan, sizi yurtlarınızdan çıkaran ve çıkarılmanız için destek verenleri dost edinmekten men eder. Kim onları dost edinirse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Ey iman edenler! Mümin kadınlar, muhacir olarak size geldiklerinde onları imtihan edin. Allah onların imanlarını daha iyi bilir. Eğer siz onların inanmış kadınlar olduklarını anlarsanız onları kafirlere geri döndürmeyin. Çünkü Müslüman hanımlar kafirlere helal değildir. Kafirler de Müslüman hanımlara helal olmazlar. Mehir olarak harcadıklarını onlara kocalarına geri verin. Mehirlerini verdiğiniz takdirde bu kadınlarla evlenmenizde size bir günah yoktur. Müşrik karılarınızın nikahlarına tutunmayın. Zira bu nikahlar ortadan kalkmıştır. Onlara harcadığınız mehri evlendikleri kafir kocalarından isteyin. Kafirler de İslam'ı kabul eden ve sizinle evlenen eski hanımlarına harcamış oldukları mehri sizden istesinler. Bu Allah'ın hükmüdür. O aranızda hüküm veriyor. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer eşlerinizden biri kafirlere kaçar ve siz de onlarla çarpışıp ganimet alırsanız, eşleri gidenlere sarf ettikleri mehir kadarını verin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 Biaatlarını kabul et ve onlar için Allah'tan bağışlanma dile. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Ey iman edenler! Kendilerine Allah'ın gazabettiği ettiği, kabirlerdeki kafirlerin ümit kestikleri gibi tamamen ahiretten ümitlerini kesmiş bir toplumu dost edinmeyin. Saf Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih eder. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında büyük gazap gerektiren bir iştir. Hiç şüphe yok ki Allah kendi yolunda duvarları birbirine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak çarpışanları sever. Hani Musa kavmine ey kavmim Allah'ın size gönderdiği peygamberi olduğumu bilip durduğunuz halde niçin bana eziyet ediyorsunuz demişti. Onlar yoldan sapınca Allah da kalplerini doğru yoldan saptırdı. Allah fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez. Hani Meryem oğlu İsa ey İsrailoğulları şüphesiz ben Allah'ın size benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmet adında bir peygamberi müjdeleyici olarak gönderdiği peygamberiyim demişti. Fakat İsa Onlara apaçık mucizeleri getirince bu apaçık bir sihirdir dediler. Kim İslam'a davet olunduğu halde Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalimdir. Allah zalimler topluluğunu hidayete eterdirmez. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Halbuki kafirler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır. O kendisine ortak koşanlar hoşlanmasa da dinini bütün dinlere üstün kılmak için peygamberini hidayet ve hak dini ile gönderendir. Ey iman edenler sizi elem dolu bir azaptan kurtaracak bir ticaret göstereyim mi size? Allah'a ve peygamberine inanır, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihat ederseniz eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Bunu yapınız ki Allah günahlarınızı bağışlasın, sizi içinden ırmaklar akan cennetlere ve adın cennetlerindeki güzel meskenlere koysun. İşte bu büyük başarıdır. Seveceğiniz başka bir kazanç daha var. Allah'tan bir yardım ve yakın bir fetih. Mekke'nin fethi. Ey Muhammed! Müminleri müjdele! Ey iman edenler! Allah'ın yardımcıları olun. Nasıl ki Meryem oğlu İsa da havarilere Allah'a giden yolda benim yardımcılarım kimdir demişti. Havariler de biz Allah'ın yardımcıları izlemişlerdi. Bunun üzerine İsrailoğullarından bir kesim inanmış, bir kesim de inkar etmişti. Nihayet biz inananları düşmanlarına karşı destekledik. Böylece üstün geldiler. Cuma Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Göklerdeki ve yerdeki her şey, mülkün sahibi, mukaddes, mutlak güç sahibi, hüküm,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 Tekabün Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih eder Mülk yalnızca O'nundur hamde de O'na mahsustur O her şeye hakkıyla gücü yetendir O sizi yaratandır Böyleyken kiminiz kafir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 Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olabilecekler vardır. Onlardan sakının. Ama affeder, hoşgörüp vazgeçer ve bağışlarsanız şüphe yok ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Mallarınız ve çocuklarınız ancak birer imtihandır. Allah katında ise büyük bir mükafat vardır. O halde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 Ey peygamber, kadınları boşamak istediğinizde onları iddetlerini dikkate alarak temizlik halinde boşayın ve iddeti sayın. Rabbiniz olan Allah'a karşı gelmekten sakının. Apaçık bir hayasızlık yapmaları dışında onları bekleme süresince evlerinden çıkarmayın. Kendileri de çıkmasınlar. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Kim? Allah'ın sınırlarını aşarsa şüphesiz kendine zulmetmiş olur. Bilemezsin. Olur ki Allah sonra yeni bir durum ortaya çıkarır. Boşanan kadınlar iddetlerinin sonuna varınca onları güzelce tutun yahut onlardan güzelce ayrılın. İçinizden iki adil kimseyi şahit tutun. Şahitliği Allah için dosdoğru yapın. İşte bununla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 Adetten kesilmiş olanlarla henüz adet görmeyenler hususunda tereddüt ederseniz onların bekleme süresi üç aydır. Hamile olanların bekleme süresi ise doğum yapmalarıyla sona erer. Kim Allah'a karşı gelmekten sakınırsa Allah ona işinde bir kolaylık verir. İşte bu Allah'ın size indirdiği emredir. Kim Allah'a karşı gelmekten sakınırsa, Allah onun kötülüklerini örter ve onun mükafatını büyütür. Onları iddetleri süresince gücünüz nispetinde oturduğunuz yerin bir bölümünde oturtun. Onları sıkıntıya sokmak için kendilerine zarar vermeye kalkışmayın. Eğer hamile iseler, doğum yapıncaya kadar nafakalarını verin. Sizin için çocuğu emzirirlerse emzirme ücretlerini de verin ve aranızda uygun bir şekilde anlaşın. Eğer anlaşamazsanız çocuğu baba hesabına başka bir kadın emzirecektir. Eli geniş olan elinin genişliğine göre nafaka versin. Rızkı dar olan da Allah'ın ona verdiğinden o ölçüde harcasın. Allah bir kimseyi ancak kendine verdiği ile Allah bir güçlükten sonra bir kolaylık yaratacaktır. Nice kentlerin halkı, Rablerinin ve O'nun elçilerinin emrinden uzaklaşıp azdılar. Bu yüzden kendilerini çetin bir hesaba çektik ve görülmedik bir azaba çarptırdık. Böylece yaptıklarının cezasını tattılar ve işlerinin sonu tam bir hüsran oldu. Allah, ahirette onlara, şiddetli bir azap hazırlamıştır. O halde, ey iman etmiş olan, akıl sahipleri, Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah size bir zikir, Kur'an indirdi. İman edip, salih amel işleyenleri, karanlıklardan, aydınlığa çıkarmak için, size Allah'ın,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 ve yerden bir o kadarını yaratandır. Allah'ın emri bunlar arasından inip durmaktadır ki, Allah'ın her şeye kadir olduğunu ve Allah'ın her şeyi ilmiyle kuşattığını bilesiniz. Tahrim Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla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 iki salih kişinin nikahları altında bulunuyorlardı. Derken onlara hainlik ettilerde kocaları Allah'ın azabından hiçbir şeyi onlardan savamadı. Onlara hadi ateşe girenlerle beraber siz de girin denildi. Allah iman edenlere ise Firavun'un karısını örnek gösterdi. Hani o Rabbim bana katında